أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي انك كنت بنا بصيرا وافوض الله ان الله بصير بالعباد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyeser eylesin Allah azim-i hakkı, hakkı olarak tanıttırıp, hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıttırıp, ondan uzaklaşmayı nasip ve miyeser eylesin Pek <gülüyor> aziz ve değerli kardeşlerim anlatacağım konu dört mezhebe göre hacın hükümleri ve amelleri ile alakalı bir tabloyu size okuyacağım. Ondan sonra mezheplere göre durumu işlemeye çalışacağım o rahman. Bu tabloyu fıkl İslami ve Edillatuhu cilt 3 sayfa 496, Türkçesi İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 3 4 sayfa 495 sayfasında yer almaktadır. Pekaziz ve değerli kardeşlerim Mezheplere göre Önemli hac amellerinin Hükümlerini gösteren tablo Amelin adı Hanefilere göre, malikilere göre Şafilere göre, hanbelilere göre Haccın hükmü Nasıldır? 1. Haccın hükmü Hanefilere göre imkanı olan kişiye Hemen farzdır Hanefi, Maliki, Şafii, Hanefi, Maliki ve Hanbelilere göre hemen farzdır. Hanefi sadece imkanı olan kişi için farzı demiştir. Efendim, Malikiler ve Hanbeliler de e, Hanbelilere göre hemen farzdır. Şafiilere göre gecikebilir bir farzdır. Yani biraz tehir edilebilir. Umrenin hükmü ise Ömrenin hükmü nedir? Ümrenin hükmü dört mezhepteki duruma göre Hanefilere göre müekked bir sünnettir. Hanefilere göre müekked bir sünnettir. Malikilere göre meşhur me meşhur görüşe göre müekked sünnettir. Meşhur görüşe göre dedi mi bir görüş daha vardır. Şafiilere göre bir geciktirilebilir farzdır. Hanbelilere göre hemen farzdır. 3. Hac için ihrama girmek için niyet. Hac için ihrama girmek, niyet, yani niyet etmek nedir? Hac için ihrama girmek, niyet, Hanefilerde şart, diğer üç mezhepte Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre ise rükündür. Değerli kardeşlerim, bu tabloyu mümkün olduğu kadar kafalara yerleştirip, en azında dinin bütününü kısa da olsa bu hac amellerini efendim a ufak bir tabloyla efendim bazı şeyleri öğrenmiş oluruz değerli kardeşlerim. Yani teferruat olmasa da efendim en azında kısaltma yoluyla da olsa efendim dört mezhebin hükümlerini en az görmüş duymuş oluruz. Bununla birlikte efendim diğer fıkıh kitapları da karıştırıp onların hükümlerini ayrı ayrı inceden inceye incelersek daha da ufkumuz açılır. Rabbim hepimizin ilmini artırsın inşallahü rahman. 4. Umre için ihrama girmek niyet. Yani önceki 3 hac için ihrama girmek niyet. 4. Umre için ihrama girmek niyet. Hac için ihrama girmek, niyet nasıl ki Şafii, Hanbe, Hanefilerde şart, diğer üç mezhepte Ham, Maliki, Şafii, Hanbelilerde ise rükün. Umre de yine Hanefilerde şart olup, Maliki, Şafii ve Hanbelilerde ise rükündür değerli kardeşlerim. 5. Mikatta ihrama girmek. Hanefilerde vaci, hanefi dört mezhepte de vaciptir. Hanefi, şafii, maliki ve hanbelilere göre de mikat mahalinde ihrama girmek vaciptir. 6. İhramın hemen ardında telbiye getirmek. İhramın hemen ardında telbiye getirmek, hanefi malikilere göre vacip olup, şafii ve hanbelilere göre ise sünnettir değerli kardeşlerim. İhramın hemen arkasında telviye getirmek. iki mezhepte efendim vacip, iki mezhepte ise sünnettir değerli kardeşlerim. Yedi ihram için gusül etmek. Yedi ihram için gusül etmek. Bu amel dört mezhebe göre de sünnettir. Hanefilerde de, Malikilerde de, Şafiilerde de ve Hanbelilerde de bu yedincisi ihram için gusül etmek sünnettir. 8 İhram için güzel koku sürünmek yine 4 mezhepte sünnettir değerli kardeşlerim. İhram için güzel koku sürünmek 4 mezhepte de sünnettir. 9 Telbiye getirmek. Dokuz telbiye getirmek. Telbiye iki mezhepte vacip olur. Olup iki mezhepte de sünnettir. Hanefi ve Malikilerde telbiye getirmek vaciptir. Şafii ve Malik Hanbelilerde ise sünnettir. On, Kıran ve İfrat Hacı için kudum tavafı. iki mezhep, e, Hanefilerde sünnet olup, Malikilerde vacip, efendim diğer iki mezhepte de sünnettir. Yani toparlayacak olursak, kıran, ha, kıran ve ifrat haccın hacı için kudum tavafı Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre sünnet olup Malikilere göre ise vaciptir. Tavaf niyeti getirmek. Tavaf niyeti getirmek. 11 tavaf niyeti niyeti Tavaf niyeti Hanefilerde şart, Malikilerde vacip. Şafii ve Hanbelilerde ise sünnettir değerli kardeşlerim. 12 Tavaf tavafa haceri Esvet'ten başlamak bu iki mezhepte vacip olup iki mezhepte de şarttır. Vacip olan, vacip olduğu görüşünde olan iki mezhep biri Hanefi, diğeri ise Malikidir efendim şart görüşünde diye şart şart koşan iki de Şafii ve Hanbelilere göre ise şarttır. Yani tavafa Hacel Esvede başlamak iki de vacip, iki mezhepte ise şarttır. Evet. 3.13 Tavaf edenin Kâbe'nin solunu alması Hanefi mezhebinde şart vacip olup Efendim diğer üç mezhepte Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre ise şarttır. 14 güçlü kimselerin yaya halde tavaf etmesi. Bu efendim Hanefi, Maliki ve Hanbelilere göre şart olup Şafiilerde ise sünnettir değerli kardeşlerim. 15 tavafa temiz ve abdestli olmak. Hanefilerde vacip olup Şamalıki, Şafii ve Hanbelilerde ise şarttır. 16 Beden ve e, mekan, beden, elbise ve mekan temizliği Hanefilerde şart e, sünnet olup Maliki, Hanbeli ve ha, e, Şafii'lerde ise şarttır. 17. Tavafın hatmin veya hacerin arkasında yapmak. Bu da Hanefi mezheb, mezhebinde vacip olup, şah, Maliki, Şafii ve Hanbelilerde ise şarttır. 18. Tavafın mescitte olması, 4 mezhepte de şarttır. 19. Tavafın 7 şart olması, Hanefilerde vacip olup, Maliki, Şafii ve Hanbelilerde ise şarttır. Tavafın devirlerinin peş peşe olması, Hanefilerde sünnet, Hanefi ve Şafii'lerde sünnet olup, Maliki ve Hanbelilerde ise vaciptir. 21. Tavafta avret mahalini örtmek, Hanefilerde vacip olup, Şafii, Maliki ve Hanbelilerde ise şarttır. 22-2 rekat tavaf namazı kılmak, Hanefi ve Malikilerde vacip olup, Şafii ve Hanbelilerde ise sünnettir değerli kardeşlerim. Yani iki mezep de vacip, iki mezhep de ise sünnettir. Umre tavafı, umre tavafı dört mezhepte de rükündür. 24 23 Ümre tavafı dört mezhepte de rükündür. 24 Safa ile Merve arasında say etmek Hanefilerde vacip olup diğer Maliki, Hanbeli, Şafii'lerde ise rükündür. 25 Sayin tavaftan sonra olması bu da iki mezhepte vacip olup iki mezhepte ise şarttır. Hanefi ve Malikilere göre vaciptir. Şafii ve Hanbelilere göre ise şarttır. Sayin tavaftan sonra yapılması. Say niyeti Hanefilerde vacip olup Maliki, Şafii ve Hanbelilerde ise sünnet şarttır. 27 Sayin Sayin safada başlaması Sayin safada başlaması ve Merve'de bitmesi Hanefilerde vacip olup, diğer üç mezhepte ise şarttır. Maliki, Şafii ve Hanbelilerde ise şarttır. Bu şartları, vacipleri çok iyi bilmemiz lazım. Rükünleri çok iyi bilmemiz lazım. Sünnetleri çok iyi bilmemiz lazım değerli kardeşlerim. Bunlar her Müslümanın ilmi halidir bilmesi gereken konulardır. 28, güçlü kimselerin yaya olarak say etmesin. Güçlü kimselerin yaya olarak say etmesi Hanber, Hanefilerde vacip, Malikilerde vacip, Ş Şafilerde sünnet ve Hanbelilerde ise şarttır değerli kardeşlerim. 29 sayın 7 devir olması Hanefilerde vacip olup diğer 3 mezhette ise şarttır. Say 30 say devirlerinin peş peşe olması Hanefi ile Şafilerde sünnet olup Maliki ve Hanbelilerde ise Şarttır değerli kardeşlerim. Umrede saçları otuz bir. Umrede saçları tıraş veya kısaltmak. Hanefi, Şafii, Hanefi, Maliki ve Hanbelilere göre vacip olup Şafiilerin me meşhur görüşüne göre rükündür. Yani onların bir kısmı vacip demişse meşhur bir, bir kısmı da rükün demiştir. Meşhur görüşe göre ise rükündür. Evet. 32 Arefe gecesi Mina'da gecelemek. Dört mezhepte de efendim sünnettir. Arefe gecesi. Mina'da sünnet yani e, Zilice ayının sekizinci günü. Sekizinci gecesi. O gece efendim Mina'da efendim gecelemek ise sünnettir. Dört mezhebe göre de. 33 Arafat'ta vakfe. Dört mezhebe göre rükündür. 34 Arafat'ta vakfe vakti. 34, Arafat'ta vakfe vakti. Vakfe vakti na, na, nasıldır yani? Arafat'ta ittifakla ittifakla Arefe günü zeval vaktinden sonra Kurban Bayramı günü şafağa sökünceye kadar ki süre. Bu efendim Hanefilere göre Hanefi ve Şafi'ilere göre, Hanefi, Maliki ve Şafi'ilere göre itifakla, efendim Hanbelilere göre ise, vakfe vaktinin sonunda, vakfe vaktinin sonu kadar, hakkında itifak ederlerken, başlangıcı üzerinde ihtilaf etmişlerdir. Yani dört mezhep, itifakla arefe günü zeval vaktinden sonra, Kurban Bayramı günü şafağı sökünceye kadar ki vakitte ittifak etmişler. Hanbelilerde ise onlar da aynı konuda efendim dört mezhep aynı konuda ittifak etmekle beraber yalnız han Hanbeliler vakfe vaktinin sonu hakkında ittifak ederlerken başlangıcı üzerinde ihtilaf etmişlerdir. Evet. Vakfenin sonu hakkında ihtilaf ederlerken ittifak vakfenin vakti sonu hakkında ittifak ederlerken başlangıcı üzerinde Hanbeliler farklı ve ileri farklı görüşler ileri sürmüşler. Vakfe vaktinin arefe günü şafanın sökmesinden itibaren başlayacağını söylemişlerdir. el Muğni cilt 3 sayfa 415. 415 400, 414 415 Evet. 415'te efendim cilt 3 415'te bunu zikretmişlerdir. 35 gündüz vakfe yapanlar için vakfenin gün batımından sonraya kadar uzaması Hanefi, Maliki ve Hanbelilere göre vacip olup Şafiilerde ise sünnettir. Dikkat buyurun. Gündüz vakfe yapanlar için gün batımından sonraya kadar uzaması üç mezhepte vacip olup bir mezhepte ise sünnettir. Hanefi, Maliki, Hanbeli'de vacip olup şafiilerde ise sünnettir değerli kardeşlerim. 36. İmam veya vekiliyle Arafat'tan dönmek imam veya vekiliyle Arafat'tan dönmek Yine üç mezhepte vacip olup, bir mezhepte ise sünnettir. Hanefi, Maliki ve Hanbelilerde vaciptir. Şafiilerde ise sünnettir değerli kardeşlerim. 37 Müzdelife'de geceleme, Müzdelife'de akşam ile yatsıyı, akşam ile yatsıyı, efendim, cemi takdim ile birleştirmek. Müzdelife'de akşam ile yatsıyı, cemi takdim ile birleştirmek. Bu efendim dört mezhebe göre hükmü nedir? Bu yine dört mezhepte efendim Hanefiler bu hükme vacip derlerken Şafii, Maliki ve Hanbeliler ise sünnet demişlerdir. Yani Cumhur sünnet demiştir. Hanbeliler ise vacip, e, Hanefiler ise vacip demişlerdir. Nerede? Müzdelife'de akşam ile yatsıyı cem etmek. Akşam ile yatsıyı cemi takdim ile birleştirmek. 38 Müzdelifede vakfe. 38 Müzdelifede vakfe. Hanefilere göre vacip bir an bile olsa fecirden sonra vaciptir. Malikilere göre vacip kafilenin istirahat edeceği iki vakit namazın birleştirilerek kılınacağı ve bir miktar kadar yiyip içecek iç yiyip içecek ve kadar bir zaman kadar yeterlidir. Vakfe yeterlidir. Gecelemek ise menduptur demişlerdir malikiler. Şafiiler de vacip gecenin ikinci yarısında bir an bile. Yani Şafiiler de demişler gecenin ikinci yarısından bir an bile orada dur, durdur mu o vacibiyet yerine gelir. Efendim Hanbeliler gece yarısından sonraya kadar gecelemek vaciptir demişlerdir değerli kardeşlerim. 39 Müzdelife'de Meş'ari haramda fecirden sonra güneş doğuncaya kadar vakfe Hanbe, Hanefilerde müstehap, Malikilerde mendup fakat mütemet olan görüş sünnet olduğudur. Yani itimatlı olan görüş sünnet olduğudur. Ve Şafiiler ile Hanbeliler ise ona da sünnet demişlerdir. Yani Kısa bir ifadeyle üç mezhep sünnet ol, ol, olduğu görüşünde efendim e, iti, şeye, e, fikir ileri sürmüşlerdir. Yalnız Hanbeliler bir kısmı menduk demişlerse de mütemet olan görüş sünnet olduğudur. Yani itimat edilen görüş sünnet olduğudur. Hanefiler de müstehap demişlerdir. 40 Bayram günü akabe bayram günü akabe gecesi, e, cemresini atmak, bu dört mezhepte de vaciptir. Bayrak, kurban bayramı günü, akabe cemresini atmak, dört mezhepte de vaciptir. 41. bir, tıraş veya saçları kısaltmak. Tıraş veya saçları kısaltmak. Bunun hükmü ise yine şafi, hanbe, Hanefilerde vacip efendim ile Hanefi, Şafii ve Malikilerde vacip olup efendim Malikilerde mütemet görüşe göre rükündür. Yani onların bir görüşü de efendim vacip demiştir. Mütemet görüşüne göre ise rükün demişlerdir. Evet. 42 Cemre atma, kurban kesme ve tıraş arasındaki sıralama Hanefilerde vacip olup 3 mezhepte ise sünnettir. Yani Maliki, Hanbeli ve e, Şafiilerde sünnet olup efendim Hanefilerde ise vaciptir. 43 ziyaret tavafı. Ziyaret tavafı çoğu rükündür. 3 ve dördüncü şaftın fazlası. Hanefilere göre 3 ve 4'ün fazlası rükün olup diğer 3 mezhepte ise rükündür. Yani efendim Hanefilerde rük çoğu rükün demişlerdir. De geri kalan kısmını vacip kabul etmişler. Efendim Maliki, Şafii ve Hanbeliler de üç mezhepte yani cumhur görüşü de efendim hepsi rükün demişlerdir. 44 ziyaret tavafının gün tavafının günlerinde olması Hanefilerde vacip olup efendim Malikilerde zilhicede olması vaciptir. Şafiilerde sünnettir. Efendim Malikilerde bayram günü sünnettir. Ziyaret tavafı. 45 Ziyaret tavafını Akabe cemresinden sonraya Atmak. Ziyaret Tavafını Akabe cemresinden Sonraya atmak. Yapmak yani. Hanefilerde Sünnet olup Hanefi ve Şafiilerde sünnettir. Maliki ve Hanbelilerde ise Efendim vaciptir. Ziyaret tavafını akabe cemresinden sonra atmak. Evet. Üç cemreyi 46, 3 Üç cemreyi teşrik günlerinde atmak. Dört mezhepte de vaciptir. 47, Cemreyi geceye ertelememek. Hanefilerde su. Hanefi ve şafiilerde sünnet olup malikilerde vacip efendim su taşımak, hamelilerde ise su taşımak, bineklere gözcülük etmek gibi hizmetlerde Hizmetlerde bulunan kişilere de bunun dışındaki hacılara vacip. Çünkü böyle hizmetler verenler gece gündüz atabilirler. Onlara göre ise bu hizmetleri gece bu normal hacıları için vacip olup diğerleri bunlar için bir şey olmaz diyorlar. Ve onlar her istedikleri o mesela gece gündüz efendim şey yaptıkları takdirde yapabilirler diyor. 48 teşrik tekbirlerinin gecelerinde minada gecelemek. Teşrik tekbirlerinin gecelerinde Hanefilerde sünnettir. Ancak binek, gözcü ve su, su taşıyıcıları dışındaki için, dışındakiler için vaciptir. Malikiler de öyle demiş. Şafilerde binek gözcüleri ve su taşıyıcıları dışındakiler için vaciptir. Hanbeliler ise vacip olduğunu söylemişlerdir. 49 Veda Tavafı Veda Tavafı Hanefilere göre vacip, Malikilere göre mendup, Şafiilere göre mütemet olan görüşe göre vaciptir. Bir görüşte efendim sünnet olduğu söylemişlerdir. İki görüş vardır. Efendim hanbelilere göre ise vaciptir. Umre elli umrenin teşrik günlerinde eda edilmesi. Hanefilere göre tahrimen mekruh. Malikilere göre olamaz. Ayrıca dördüncü gün cemresinden sonra, dördüncü gün cemresinden sonra, sonra gün batımına kadar mekruhtur. Efendim, Şafii'ler hac işlerini bitirdikten sonra kerahsız yerini bulur. Şafii'lerde diyorlar ki hac işini bitirdim it kerahsız yerini bulur. Hanbeliler de kerahsız yerini bulur diye herhangi bir sakınca görmemişlerdir. Evet. 51. Cemreleri sıraya sırayla atmak. Birinci orta ve Akabe cemresi. Hanefilerde sünnet olup diğer üç mezhepte ise vaciptir. Evet Rabbim Celle ve Ala Hazretleri hakkıyla amel etmeyi nasip ve miyesele eylesin. Ve ayrıca mezheplere göre yine ihramın yasaklarını gösteren tablo mezheplere göre ihramın yasakları ve cezaları nedir? Yasaklar kasten Sehven, bilmeden ve özür sebebiyle yapılması durumunda gereken ceza. Bakalım neymiş? Bir, erkeğin özürsüz olarak dikişli elbise giymesi veya başını tıraş etmesi. Ne gerekir? Bir kurban gerekir. İki, erkeğin başını, kadının yüzünü örtmesi. Ona da bir koyun kurban eder. Üç, Vücuttaki saçı kesmek, kılları gidermek, hanefilere göre başın dörtte birini tıraş ederse bir koyun kurban eder, daha azında ise sadaka verir. Malikilere göre on telden fazlasını koparırsa bir koyun keser, daha az olursa iki avuç yiyecek tasaduk eder. Şafiilere göre üç ve üçten fazla saç ve kıldan fazlasını giderirse bir koyun keser, ancak daha az olursa Efendim hanbelilere göre bir fakiri doyurur. Şafilere göre ise bir tel saçtan dolayı bir müt iki tel saçtan dolayı ise iki müd tasadık eder. Tırnakları kesmek dört. Hanefilere göre bir tek el ve ayağın tırnakları kestiğinde bir koyun keser. Diğer gün mezheplere göre saç kesme ve kılları giderme hususunda sıraya göre ceza gerekir. Beş Mutlak tıp. Tıp yani güzel koku kullanmak. Kurban güzel kokuya kurban kesmek gerekir. 6. Av hayvanı öldürmek veya yaralamak. Cumhur'a göre cezası misil benzer bir hayvanı kurban etmek veya kıymeti tutarınca yiyecek tasadduk etmek Yahut da her bir müt karşılığında bir oruç, bir gün oruç tutmaktır. Hanefilere göre ise ceza olarak öldürülen hayvanın kıymetini vermek lazımdır. Yasağı işleyen ihramlı kıymeti tutarında bir kurbanlık alıp kesmek ve her birine yarımsa buğday düşecek şekilde fakirlere yiyecek tasaduk etmek yahutta da her bir yarımsa karşılığında bir gün oruç tutma sırasında serbesttir. Bunlar da hangisini yaparsa serbesttir. 7- Mekke'den harem sınırları içinde ağaç veya bitkileri kesmek, koparmak. Malikilere göre bu hususta ceza yoktur. Hanefilere göre kıymetini öder. Şafii ve malikilere göre ise ağacın küçük veya büyük olmasına göre koyun veya sığır keser. Bitkinin kıymetini öder. Sekiz, cinsi münasebet ve öpüşme vesaire mukaddimeleri. Cinsi münasebet, sebe münasebet sebebiyle ittifakla hac bozulur. Malikilere göre haccın bozulması için meni gelmiş olmalıdır. Yine ittifakla bu hacın kazası icab eder. Bu durumda Şafii ve Malikilere göre bir deve, Malikilere göre bir koyun, ve Hanbelilere göre bir deve, Malikilere göre ise bir koyun kurban kesmesi gerekiyor. Hanefilere göre ise Arafat'ta vakfeden sonra olduğunda bir deve, vakfeden önce olduğunda bir koyun kurban etmek lazım gelir. İmam Ahmed'e göre uyuyanın veya zorlama neticesinde cima eden kadına ceza icabetmez. Şafilere göre unutarak öpüşme sarılma gibi cima öncesi ilişkilerde bulunan kişiye unutarak cima edene haram olduğunu bilmeyene cimaya zorlanan kadına da ceza gerekmez. Bu sebeple hacları bozulmaz. Evet. Bu tablo böylelikle. Ee, bu şekil efendim noktalanmış oldu. Şimdi tekrar kafadan kalmak için dört mezhebe göre haccin hükmünü toplu bir şekilde efendim... Güzel anlaşılır bir dille anlatmaya çalışalım inşallah. Buna da belki Rabbim Celle Hazretleri daha yeniden bizim fikrimizi toplar aklımıza kalmasına sebebiyet verir değerli kardeşlerim. Dört mezhebe göre hacın hükmü. Mezheplere göre hacin hükmü. Dört mezhebe göre hacin hükmü. hükmü farzdır. Hemen yerine getirilmesi lazımdır. Yalnız şafiilere göre hemen değil tehir edilebilir şekliyle farzdır. Tabidir ki o şart yerine geldiğinde cümrü ulemaya göre yani Hanefi, Maliki ve Hanbelilere göre ihtilaf da kurtulmak için hemen hac görevini yerine getirmek gerekir. Evla olanı budur. Tehir edildiğinde o imkanlar elde gidebilir. Onun için fırsatı yakaladıkça yerine getirilmesi lazımdır. En doğrusunu bilen Allah Celle Celalüh'dur. Celle Celalüh. Mezheplere göre umrenin hükmü dört mezhebe göre umrenin hükmü hanefilere göre müekkel sünnet olup malikilere göre bir görüşe göre farz olup bir görüşe göre müekkel bir sünnettir. Şafiilere göre tehir edilebilir farzdır. Hanefi hanbelilere göre ise hac gibi hemen farzdır. Hanefi mezhebi hanefilere göre hacın rükünleri: bir umre tavafı iki arafatta vakfe üç ziyaret tavafı Evet. Yine hanefilere göre hacın şartları. Bir, hac için ihrama girmek niyet. İki, umre için ihrama girmek için niyet etmek. Üç, tavaf niyeti. Dört, tavafın mescitte olması. Bu da hanefilere göre şarttır. Yine hanefilere göre vac hacın vacipleri. 1. Mikata ihrama girmek. 2. İhramın hemen ardında telbiye getirmek. 3. Tavaf niyeti. 4. Tavafa Hacer-i başlamak. 5. Tavaf edenin Kabe'yi soluna alması. 6. Tavafta güçlü olan kimselerin yaya olarak tavaf yapmaları. 7. Tavafta temiz ve abdestli olmak. 8. Tavafın hatmin arkasında olması. 9 Tavafın 7 şaft olması 10 Tavafta avret mahallini örtmek 11 2 rekat tavaf namazı 12 Safa ile Merve arasında say etmek 13 Say'ın tavafta sona ermesi 14 Say için niyet etmek 15 Say'ın Safa'da başlaması ve Merve'de bitmesi 16 güçlü kimselerin yaya olarak sayetmesi, 17 sayin 7 devir olması, 18 umrede saçları tıraş veya kısaltmak, 19 gündüz vakfe yapanlar için vakfenin gün batımından sonraya kadar uzaması, 20 imam vekili veya vekiliyle arafattan dönmek. İmam vekili veya vekili ile Arafat'tan dönmek. 21 Müzdelife'de akşam ile yatsıyı cemi takdim ile birleştirmek. 22 Kurban Bayramı günü Akabe Cemresini atmak. 23 Hac'da tıraş ve saçları kısaltmak. 24 Cemre atma, kurban kesme ve tıraş arasındaki sırama sıralama. 25 ziyaret tavafının kurban günlerinde olması 26 üç cemreyi teşrik günlerinde atmak 27 veda tavafı Hanefilere göre hacın sünnetleri 1 ihram için gusletmek 2 ihram için güzel koku sürünmek 3 kıran ve ifrat hacı için ifrat için kudum tavafı 4 Beden, elbise ve mekan temizliği. Beş, tavaf devirlerinin peş peşe olması. Altı, tasay devirlerinin peş peşe olması. Yedi, arefe gecesi minada gecelemek. Sekiz, Müzdelife'de meşal haramda, fecirden sonra güneş doğuncaya kadar vakfe. Dokuz, ziyaret tavafını akabe cemresinde sonra ertelemek. Akabe cemresinden sonra erte ertelemek. 10. on, Cemreyi geceye ertelemek, ertelememek. 11 teşrik günlerinde minada gecelemek. 12 cemreleri sırasıyla atmak. Birinci orta ve akabe. Yani birinci şeytan, ikinci şeytan küçük şeytan. Birinci büyük şeytan, ikinci orta küçük orta orta şeytan, ikinci en akabe ise en küçük en küçük şeytan. Maleki mezhebine göre. Malikilere göre hacın rükünleri 1- Hac için ihrama girmek için niyet etmek 2- Ümre için ihrama girmek için niyet etmek 3- Ümre tavafı 4- Safa ile Merve arasında say etmek 5- Arafat'ta vakfe 6- Ziyaret tavafı Evet Malikilere göre hacın şartları 1- Tavaf edenin Kabe'yi soluna alması. 2 Tavafta temiz ve abdestli olmak. 3 Beden, elbise ve mekan temizliği. 4 Tavafın hatimin ve Hacer'in arkasında yapılması. 5 Tavafın mescitte olması. 6 Tavafın 7 şavt olması. 7 Tavafta avret mahalini örtmek. 8 Say için niyet etmek. 9. Sayın safada başlaması ve mervede bitmesi. 10. Sayın 7 devir olması. 11. Say devirlerinin peş peşe olması. Yine malikilere göre hacın vacipleri. Bir mikatta ihrama girmek. 2. İhramın hemen ardında telbiye getirmek. 3. Telbiye 4. Kıran ve ifrat için kudum tavafı 5. Tavaf niyeti 6. Tavafa Hacer Esvet'te başlamak 7. Tavafta güçlü olan kimselerin yaya olarak tavaf yapmaları 8. Tavaf devirlerinin peş peşe olması 9. İki reka tavaf namazı 10. Sayın tavaftan sonra olması 11 güçlü kimselerin yaya olarak sayetmesi 12 umrede saçları tıraş veya kısaltmak 13 gündüz vakfe yapanlar için vakfenin gün batımından sonraya kadar uzaması 14 imam vekili veya vekiliyle imam vekili veya vekiliyle Arafat'tan dönmek 15 müzdelifede vakfe yapmak 16 Kurban Bayramı günü ak Akabe cemresini atmak, 17 hacda tıraş veya veya saçları kısaltmak, 18 ziyaret tavafının Kurban günlerinde olması, 19 ziyaret tavafını Akabe gecesinde gece Akabe cemresinden sonra ertelemek, 20 Üç Cemre'yi teşrik günlerinde atmak. Yirmi bir Cemre'yi geceye ertelememek. Yirmi iki Teşrik günlerinde minada gecelemek. Yirmi üç Cemre'leri sırayla atmak. Birinci Orta ve Akabe. Malikilere göre Haccın Sünnetleri. Bir, İhram için gusletmek. 2 İhram için güzel koku sürünmek. Üç, Arefe gecesi minada gecelemek. Dört, Müzdelife'de akşam ile yatsı, yatsıyı cemi takdim ile birleştirmek. 5 Müzdelife'de meş'arı haramdan fecirden güneş doğuncaya kadar vakfe. 6 Cemre atma, kurban kesme ve tıraş arasındaki sıralama. 7 Veda tavafı. Şafii mezhebi. Şafii mezhebine göre hacın rükünleri. 1 İhrama girmek için niyet etmek. İki, umre için ihrama girmek için niyet etmek, hac için ihrama girmek için niyet etmek, birincisi. İkincisi, umre için ihrama girmek için niyet etmek, üç, umre tavafı, dört, Safa ile Merve arasında say etmek, beş, umrede saçları tıraş veya kısaltmak, altı, Arafat'ta vakfe, yedi, hacda tıraş veya saçları kısaltmak, sekiz, ziyaret tavafı yapmak. Bu şafiilere göre hacın rükünleriydi. Şafiilere göre hacın şartları 1- Tavafa hacer Esvet'ten başlamak. 2- Tavaf edenin Kabe'yi soluna alması. 3- Tavafta temiz ve abdestli olmak. 4- Beden, elbise ve mekan temizliği. 5- Tavafın hatimin arkasında olması. 6- Tavafın mescitte olması. Yedi, tavafın yedi şaft olması. Sekiz, tavafta avret mahallini örtmek. Dokuz, sayın tavaftan sonra olması. On, say niyeti. On bir, sayın başlaması ve Merve'de bitmesi. 12 sayin sayın yedi devir olması. On üç, güçlü kimselerin yaya olarak say etmesi. On dört, say devirlerinin peş peşe olması. On beş, Tavafta avret Mahalini örtmek Şafiilere göre Hacın vacipleri 1. Mikata ihrama Girmek 2. Müzdelife'de vakfe yapmak 3. Kurban bayramı Günü arefe cemresini Atmak 4. 3 cemreyi Teşrik günlerinde atmak 5. Teşrik Günlerinde Mina'da gecelemek 6. Veda tavafı yapmak. 7. Cemreleri sırasıyla sırayla atmak. 1. Orta ve Akabe. Şafiiilere göre hacın vacipleri evet. İhramın hemen ardında telbiye getirmek. İhram için gusletmek. İhram için güzel koku sürünmek. Sünnetleri bu vacipleri değil. Telbiye getirmek. Kıran ve ifraz için kudum tavafı yapmak. Tavaf niyeti. Tavafta güçlü olan kimselerin yaya olarak yap, tavaf yapmaları, tavaf devirlerinde peş peşe olması, sekiz. Dokuz, say devirlerin peş peşe olması, on, arefe gecesi minada gecelemek, on bir, gündüz vakfe yapanlar için vakfenin gün batımından sonraya kadar uzaması, on iki, iki rekat tavaf namazı, 13. İmam vekili veya vekiliyle Arafat'ta dönmek. 14. Müzdelife'de akşam ile yatsıyı cemi takdim ile birleştirmek. 15. Müzdelife'de meşar haramda fecirden sonra fecirden güneş doğuncaya kadar vakfe. 16. Cemre, atma, kurban kesme ve tıraş arasındaki sıralama. 17. Ziyaret tavafının kurban günlerinde olması. 18 ziyaret tavafını akabe gecesi em, ge, cemresinden sonraya ertelemek 19 cemreyi geceye ertelememek evet Hanbeli mezhebi. Hanbelilere göre hacın rükünleri. 1. Hac için ihrama girmek için niyet etmek. 2. Umre için ihrama girmek için niyet etmek. 3. Umre tavafı. 4. Safa ile merva arasında say etmek. Beş, Arafat'ta vakfe. 6. Ziyaret tavafı. Hanbelilere göre hacın şartları. 1. Tavafa Hacerü'l-Esved'den başlamak. 2. Tavaf edenin Kabe'yi soluna alması. Üç. Tavafta güçlü olan kimselerin yaya olarak tavaf etmeleri yapmaları. Dört. Beden, elbise ve mekan temizliği. Beş. Hat tavafın hatimin arkasında olması. Altı. Tavafın mescitte olması. Yedi. Tavafın yedi şaft olması. Sekiz. Tavafın sayın tavaftan sonra olması. Dokuz. Say niyeti. 10. sayın Safa'da başlaması ve Merve'de bitmesi, 11 sayın 7 devir olması, 12 güçlü kimselerin yaya olarak sayetmesi, 13 say devirlerin peş peşe olması, 14 tavafta avret mahallini örtmek. Hanbelilere göre hacim vacipleri 1. Mikatta ihrama girmek. 2. Tavaf devirlerinin peş peşe olması. 3. Umrede saçları tıraş veya kısaltmak. 4. Gündüz vakfe yapanlar için vakfenin gün batımından sonraya kadar uzaması. 4. 5. Müzdelife'de vakfe yapmak. 6. Kurban bayramı günü akabe cemresini atmak. 7. Hacda tıraş veya saçları kısaltmak. 8. Üç cemreyi teşrik günlerinde atmak. Dokuz. Teşrik günlerinde Mica Mina'da gecelemek. On. Veda tavafı. On bir. Cemreleri sırayla atmak. Birinci orta ve akabe cemresi. Hanbelilere göre abdestin hacın sünnetleri. Bir. ihramın hemen ardında telbiye getirmek. 2 ihram için gusletmek. Üç. ihram için güzel koku sürünmek. Dört telbiye getirmek 5 kıran ve ifraz için kudum tavafı 6 tavaf niyeti 7 2 rekat tavaf namazı 8 arefe gecesi Mina'da gecelemek 9 imam vekili veya ile Arafat'tan dönmek 10 Müzdelife'de akşam ile yatsı namazı yatsın, cemi takdim ile birleştirmek 11 bir, Müzdelife'de meşar Haram'da fecirden güneş doğuncaya kadar vakfe yapmak. 12. Cemre atma, kurban kesme ve tıraş arasında sıralama. 13. Ziyaret tavafının kurban günlerinde olması. 14. Ziyaret tavafını ziyaret tavafını akabe cemresinden sonraya ertelemek. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil ummiyi. وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين